Hakikate kavuşmanın birinci yolu sohbet yoludur. Sohbet yolunda mürit olmanın şartları üçtür. Zira bunsuz intisap ve beyat sahih olamaz. Olsa da semere vermez. Nakşibendiye ve şazeliğe göre ihlas, teslim ve muhabbet şarttır. a. Cenab-ı Hakk'a karşı ihlas. Hiçbir amelde ondan başkasını kastetmemektir. Pek çok yerlerde ondan bahsedilmiştir. Halka karşı ihlas, hizmetlerinde hiçbir kusur işlememektir. Alameti İsardır. Nakşibendiye'ye göre, şeyhe karşı ihlas, şeyhimden başkaları hep kutup olsalar, şeyhimden başkasıyla hidayet olamam, diye inanmak. Şeyhimden başkası, benim kavuşmama sebep olmazlar, diye kanaat etmektir. Gavs Hazretleri, Şahı Hazne'den naklen, ''Mürit, şeyhinin zamanın meşayihinden daha üstün olduğuna inanmazsa, ihlasında zaaf vardır.'' buyurdular. İttifakla, müntesip, şeyhinin hakkında ne kadar ihlaslı olursa, o kadar faidelenir. Gavs'ın bazı müritleri, ''Şeyhini zamanın evliyasından daha üstün ve daha büyük inanırsa, ona zarar gelmez mi?'' diye sordular. O da, ''Hayır.'' zarar gelmez meğer ki diğerlerini inkar ederse o takdirde zarar gelir bazen şeyhinin makamına da zarar gelir buyurdular şeyh İbrahim Çokreşi Seyyid Tahiden naklen şöyle buyurur kalben de olsa mürid şeyhine itiraz etmeyecektir hatta bir müridin dikkati nazarı bir şeyhe kayarsa zarar gördüğü gibi terakki de etmez onun için müntesibin diğer bir zatın sohbetinden sakınması lazımdır. Meğer ki çok kuvvetli olsa o takdirde rabıtaya çok dikkat etmesi gerekir. Zira şeyhinden başkasına rabıta eden şeyhinin gözünden düşer. B- Teslimdir. Müntesibin ölü bir insan gibi şeyhinin elinde olması gerekir. Bir hasta doktoruna nasıl teslim ise müntesibin de öyle teslim olması lazımdır. Mesela bir şeyhe intisaptan sonra şeyhinin emri olmaksızın virt çekmez. Emrinden başkasını yapmaz. Ve ulil emri minkum cümlesinden şeyh şüphesiz sayılır. Üstad Molla Ramazan Gavs'a şeyh ulul emir cümlesinden sayılır mı diye sordu. O da ona cevaben eğer şeyh ulul emir cümlesinden değilse ''Ulul emr yoktur.'' buyurdu. C. Muhabbettir. Ashab-ı kiram, mal, evlat ve hatta kendi nefslerinden daha ziyade peygamberi sevdiler. Öylece müntesip, mirasçı olan üstadını sevmelidir. Aksi takdirde terakki etmez. Çünkü Kamil Mürşid, peygamber aleyhissalatu vesselamın mirasçısıdır. Müceddidi Elfisani, İmam Rabbani, Nakşibendi tarikati, ashab-ı kiramın yoludur. Ashab-ı kiram, peygambere karşı ne gibi saygı ve hürmette bulunmuşlarsa, müntesibin de öyle olması gerekir. Bu üç şartta da beyatin akabinde müntesibe tebliğ olunur. En çok ihlas ve teslim üzerinde durulur. Şeyh İsmail Rusuki kutsesi Ruhu Arif olmak ister isen gel nedenin dersini al bildiğinden geçmeyen irfana olmaz aşina Gavsi Hizani'nin halifesi Molla Halit'ten naklen Molla İbrahim Çokreşi şöyle buyurur Şeyh Halit Gavs'tan ihlas nedir diye sormuş O da Molla Yeczeri'nin rubaiyatından birisiyle Kur'an'la ayetle diye cevap vermiş Şeyh Halit ona bu kadar mı deyince gavs bu kafi değil midir diye bir soru tevcih etmiş ve akabinde molla halit sence ihlas nedir diye sormuş. Şeyh halit Öleyi kutsisi ruhu mürit kesinlikle inanmalıdır ki şeyhi ne söylerse ne yaparsa Allah'ın emri ile yapar. Şeyhinin umum özü ve sözü mutlaka Allah'ın rızasına uygundur. Meğer ki ayet ve hadise muhalifse o müstesnadır. Üstadı hakkında böyle itikat etmeyenin ihlası tekmil olamaz. Gavz-ı Hizani, Şeyh Halit'ten bu cevabı alınca, Cezerye'nin rubaiyesi ehli sekrin sözüdür. Evet, Molla Halit. Üstadın konuşması anında müridin konuşmaya müdahale etmesi ihlasa zarar getirir. Mürid, şeyhinin muradını anlayamadı ise tevil eder. Açık hükme muhalif görürse bu takdirde tevakkuf eder. Tevilden sakınır. Anlayamadım diye itikat eder buyurmuştur. Kalbe gelen vesveseleri günah arzularını üstada arz etmek ve müşkül sorularını sormak teslim ve ihlasa zarar vermez. Çünkü mürid kendisi nefsinin hakkında faideli veya zararlı olanları seçemez. Farz ve vacip ilimlerin bildirilmesi ise şeyhin vazifesidir. Müntesip sorularını şeyhin haline ve keşfine havale edemez. İfadesiyle sorar. Bilhusus Nakşibendiye tarikatinde şeriatı tatbik etmek prensiptir. Şeyh keşfen vakıf olsa bile yine müntesip halini arz etmelidir. Bu abd Kemter'in hali şeyhi havale etmekle Müntesip kanaat etse ne olur? diye soruma o da sahih hadisten iktibas edilen نَحْنُ نَحْكُمُ بِذْظَاهِرِي vallahu يَتَوَلَّ Ama biz zahiri ifadeye göre hüküm ederiz. Allah Teala gizliliğe hükmeder. Kaziyesiyle cevap verdi. Yukarıdaki üç şart ile birlikte Nakşibendi ve Şazeli tarikatlarına göre tarikatın beş rüknü daha vardır. Şartlar intisapla, rükünler intisaptan sonra nazarı itibara alınır. a. Ehli sünnet vel cemaatin itikadi üzere tasihî itikattır. Nakşibendiyye tarikati bundan daha ziyade olarak ihya-i sünnet, bid'atlerden sakınmak, farz ve vacipleri yerli yerinde kılmak, haram ve mekruhları terk etmek bilgilerini öğrenmek şarttır dediler. b. Tövbe etmektir. İttifakla geçmiş namazları kaza etmek, mezalimi sahiplerine vermek, tövbenin şartlarındandır. C. Ruhsatla değil, azimetle amel etmektir. Zira ashab-ı kiram ruhsatla amel etmemişlerdir. Yani, dört mezhebin ittifakı üzere olan hükümle yahut mensup olduğu mezhebin en doğru olan hükmü ile amel etmektir. Seyda-i kutsesi Kudsesi Ruhu, Evla'nın hilafına amel etmek zararlıdır diye tasrih etmiştir. De devamlı zikirdir. Yani kalbi zikre yahut rabıtaya yahut murakabeye yahut sohbete alıştırmaktır. Bizce en azından 24 saatte 5000 lafza-i celal kalben söylemek şarttır. Şazelilerden İmam-ı Şârani Hazretleri başlangıçta binden az huzur melekesini celbetmez diyerek başlangıçta 15.000 bin ile 21 bin arasında olması şarttır demiştir. Piri tahi tarikatine göre hem zikir hem rabıta ile huzuru tahsil etmek vaciptir. Ekser nakşibendiler bendiler fecirle güneş arasını ikindi ile yatsı arasında bir saati ihya etmek tarikatimizin rükün ve esasıdır dediler. İmsak'tan sonraki vaktin zikirle ikindiden sonra yatsıya kadar muhasebe, ölüm rabıtası, mücerret rabıta ile ihya edilmesi hakkında gafz-ı hizani hüküm ve tasrih etmiştir. e. Celvette halvettir. Şazeliler toplu halde iken cehri, tek iken nakşibendi ile müttefiktirler. Onlarca değil, nakşibendiye göre cehren zikretmek bid'attir. Nakşibendiye göre uzun riyazet, Uzlet yoktur. Dediler ki, celvette halvet. Yani halk içinde olduğu halde uzlete çekilmek. Diğer tabirle, beden ağyarla, gönül yarla. Kalp halvette, beden celvette. Başlangıçta bu şartları riayet etmeyen, nihayetinde halkın eziyetine sabır ve tahammül edemediği için az faideli olur. Hayrun nasi مَنْ يَنْفَعُ النَّاسَ İnsanlardan en hayırlısı, insanlara en faideli olandır. Buyurulan hadis-i şerifle bu tasrih olunmaktadır. Halkla beraber olmak seyri sülüke zarar vermez. Halvette olsa bile müntesibin kalben mahlukla uğraşması kendisine zarar getirir. Şah-ı Hazne Kaddesallahu Esrarahul Aziz'den naklen, oğlu Şeyh Masum şöyle buyurdular. Eğer Allah Teala Dipdiri cennete girmek mi istiyorsun, haşir ve kabri de sana göstermeyeceğim yahut hakiki bir bendi mi olmak istersin diye sorsa ben hakiki nakşibendi olmayı tercih edeceğim. Vird ile halka hizmet etmek arasında muhayyerlik bana verilse hizmeti tercih ederim. Salik, virtten daha ziyade hizmeti prensip etmelidir. Eli işte olduğu halde kalbinin zikirde olması gerek. Bu zor bir şey değildir beş vaktini zikirle geçiren, iş anında şeriatı tatbik eden, celvet içinde halvete muvaffak olmuş demektir.